İstanbul Kazan e, Biskepçe programının bu, programının bu haftaki bölümünde e, geçen hafta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Geçen hafta biliyorsunuz biz e, İstanbul yakasındaki ve e, Beyoğlu yakasındaki ticari ve iktisadi faaliyetler üzerinde e, durmuştuk. Şimdi e, aynı değerlendirmeyi birazcık e, İstanbul'un Anadolu yakası tarafına veriyoruz. Aktarmaya çalışacağız. Burada Üsküdar ve Kadıköy, Kadıköy ile hocam. ilgili değerlendirmeler var. İstersen bu sefer bir değişiklik yapalım. Değerlendirmeye Servet Muhtar Alus'un metinlerinden başlayalım. Nasıl anlatmış acaba Üsküdar'ı? Neler söylemiş Üsküdar'la ilgili? Evet, burada dikkatimi çeken bir paragraftan başlamak istiyorum hocam. Biraz sizin açıklamalarınıza ihtiyacım var. Çok Anlayamadığım noktalar. Evet, yaş meselesi. <gülüyor> ee, evet, başlıyorum. Evet. Ayazma Camiisi 3. Mustafa'nındır. Laleli Camii de onun ya... ...adını taşımamalarından... ...iki cami yaptırdım. Birini deliye... ...öbürünü de suya kaptırdım dermiş. Şimdi bu nedir? <gülüyor> Şimdi e, yani... E, e üçüncü Mustafa kendi adına bir camiye sahip olmadığından iki cami yaptırmış birisini deliye yani laleli'deki bir laleli laleli bir, Lale e, Lale bir e, e, baba bir laleli babanın adına verilen bir isim. Öbürkü de Ayazma Cavesi de Üsküdar tarafında suyun öteki tarafında. Fakat her ikisi de Üçüncü Mustafa'nın adını taşımıyor. O yüzden de rivayet o ki Üçüncü Mustafa bu eserlerinin kendi adını taşımıyor olmasından hayıflanırmış. Meydanlıktaki basmane denilen çoktan eseri kalmayan Kargir Alamet yazmacılara boya verirdi. Evet buradaki Kargir Alamet dediğimiz Kargirden olan bir alamet pek bir şekilsiz bir yapı. Ee, yazma yazmanın ne olduğunu biliyor muyuz? Yazma ince tülbent üzerine bir e, ağırlık üzerine e, ağırlığa bir e, ağırlığa bir mürekkep konuluyor, bir boya konuluyor. O boyayı tülbent üzerine bastırıyoruz. Bastırdığımız zaman da bu e, şey tülbent üzerine çeşitli şekiller gidiyor. İşte bu basmahane denen şeyde bunun e, yazmaların boyandığı Boyaları imal eden bir şeymiş evet. Yokuş üstündeki ayazma hamamı Metruk ve haraptır de ufacıcık bir çarşı Yatsıdan sonra etrafın Hatırlıları, beyleri ve paşaları Toplanan İzzet Ağa Rahmetli'nin kahvesi hala yerinde Karşısındaki kocaman Çınar'ın kovuk gövdesinde Fakir bir eskici Kundura yemeni yamar Ağaca taktığı kapıyı kilit bile asardı Şimdi Hobbit mi bu? <gülüyor> Yani bu değil <gülüyor> hobit değil bu yani işte kocaman bir çınar var çınarın ortasında bir kavuk ha. var. Çınar e, demek ki merkezi bir yerde. Bir eskici burayı kendine bir dükkan olarak tutmuş. Çınar o kadar büyük, o kadar büyük ki kovuğunun içerisinde faaliyet göstermekle kalmıyor. Bir de kapısına kapı, kapı takmış. İçinde yani. bir ticari faaliyet <gülüyor> söz konusu. <gülüyor> evet. ha, ha. Bir de burada tabii gördüğümüz şey küçük bir e, cami. Caminin etrafında da bir çok küçük bir kamu alanının oluştuğunu evet, söylüyor. Bu arada biz bunu, bu metni incelerken bir yandan da karşımızda pervetiç e, Var a, Onu da şeye evet. koyacağız onu da blogumuza koyacağız ve orada baktığımız zaman bütün bu anlatılan yerler 1930'lu yılların haritasında e, sapsarı gözüküyor sarı perbethişte unutmayalım ki ahşap binaları gösteriyor yani bu, buradan hemen anlıyoruz ki şeyde e, Üsküdar tarafında hemen hemen hiçbir e, artık e, camileri bir tarafa korsak çeşmeleri bir tarafa korsak bir iki tane taş mikti bir kenara koyarsak e, Kergirden bir yapı gözükmüyor. Evet ben devam ediyorum. Yeah, yeah. Metin de burada ilginçleşiyor. Burada buradaki Todoraki'nin aktar dükkanı bilhassa çağırdığı namlıydı. Yüksekliği araba vapurlarının ölçüsü. Yazlıklardan kışıklara eşya taşıyan öküz arabaları tınazlar gibi tepeleme dolgun gelip dururlar. İçleri tereddütte kalan arabacılar iskeliği boylamadan evvel mutlaka buradan dolanacaklar. Çardığın altından geçti mi kaygı yok. Haydi vapura aşamadın mı? Üstlerindekini al aşağı edip başka bir arabaya kavança şart. Şimdi burada ne oluyor hocam? <gülüyor> burası tabii <gülüyor> yine bu öküz arabaları var. Araba vapurları var. Yani burası hakikaten... İşte Nasıl Sermet ser ser ser muhtar alısın. E, ...kentsel nesilinin... ...düzyazısının ne kadar zengin olduğunu görüyorsun... Bir, ...bir ortalıkta şimdi... ...birkaç düzeyde okunabilecek bir şey var... ...bir e, Todoraki var... ...Todoraki'nin bir aktar dükkanı var... Do, ...aktar dükkanın önünde de bir çardak var... ...hikaye ve... E, ...öykü o ki... ...çardağın yüksekliği... ...araba vapurlarının... E, ...girişindeki yani... ...araba vapurlarında arabalara ayrılan yerin... ...yüksekliğine eşdeğer... Bu ha. yüzden arabacı arabayı ne kadar yüklediğini bilmiyor. Çünkü onlar aslında ölçü kullanmıyorlar. Ve genellikle yazlıkçılar, kışlıklar yani böyle İstanbul'un bir tarafı bir tarafa yazlığa giderken evin eşyaları her sene bu öküz arabalarıyla e, Anadolu yakasından Rumeli'ye, Rumeli yakasından şeye taşınıyor. Arabalı vapura e, bu binebilsin diye bu todorakiyi çardağın altından geçiyor. Geçebiliyorsa biliniyor ki ee, bu araba, araba vapuruna girebilecek. Eğer giremiyorsa, o zaman bütün o yüklenen yükler indiriliyor, bir ikinci araba alınabiliyor. Yani şimdi buradaki bence... Test sürüşü. Test şey sür, test e, şeyi. Yani aslında bir e, elimize bir metre alıp bu arabanın arabalı vapurun kaç metre olduğunu e, saptayıp... ...ona göre yüklemeyi şey yapmak yerine, önceden yapmak yerine... E, ...oradaki çardaha ölçü olarak kullanmak... Ve ondan sonra araba çardağın altından geçiyorsa arabalı vapura girmek. Yoksa arabayı yeniden boşaltıp ikinci bir arabaya eklemek gibi. Şimdi bu tamamen ölçünün aslında gündelik hayata iç içe geçtiği bambaşka bir yaşam tarzını bize anlatıyor. Evet. Ee, devam ediyorum. Ee, caminin gerisindeki Eskihan Göçmüş. Burada Ayazma Camisi'nden bahsediyor. Sıradaki aktar, kasap, bakkal dükkanları kamilen yanmışlardır. Saha parka karıştı. Ee, tekrar Todoraki'nin aktar dükkanına dönüyor Biraz evvel bahsettiğimiz Todoraki'nin aktar dükkanının yanında e, Sanlı İmrahor Turşucusu ilerisinde Tepirhane Sola Kıvrıl Hareket Ordusu Kumandanı Mahmut Şevki Paşa'nın yıllarca oturduğu konak e, Tephirhane nedir hocam? Tephirhane Tephirhane <gülüyor> Tephirhane kel kelimesinin iç içerisinde buhar kelimesi var Bu e, Fransızcası buna etüv deniyor bu işte uyuz gibi böyle uyuz gibi bitlerin hastalık yaymasını engellemek için belediyenin 19. yüzyıl sonunda İstanbul'da sağladığı bir kamu hizmeti. Bunlar Üsküdar'da ve kentin çeşitli bölgelerinde sağlanan bir kamu hizmeti. İnsanlar buraya eşyalarını götürüyorlar özellikle yünlü kalın. Ee, kalın giysilerini veya işte yorgan döşek gibi kaplama şeylerini bitlerin içine saklanabileceği şeyleri orada bu tepirhanede bunlar çok yüksek e, basınçlı ve ısıdaki buhara tabi tutuluyor bu şekilde de o parazitlerden arındırılıyor tepirhane o yüzden hastalıkların Arındırıl yaygınlaşmasını engelleyen bir şey bir e, kamu hizmeti gibi görünüyor. Evet. evet şimdiye kadar bu bahsettiği mekanlar e, Salacak İskelesi ve e, Ayazma Camisi e, evet. arasında kalan e, dar sokaklar. Şimdi buradan e, Üsküdar Çarşısı'na geçiyor ve diyor ki Üsküdar Çarşısı öteden beri yamandır. İğneden sürmeye kadar e, iste istediğini. Karakolun sağı bit pazarına giderdi. Bülbül deresine sapan sokağın karşısındaki kanaat Manifatura mağazasının sahibi İbrahim Bey hemşerilerimiz içinde bu yolu ilk e, tutanlardan. Bütün üsküdarca cerabet görüp kar ve kısbini işini yola koymuşlardandı. Şimdi hmm. buraya kadar konuştuğumuz bütün bu fonksiyonlar. Bizim daha önce programlardaki konuştuğumuz fonksiyonlardan epey bir farklı. farklı Çünkü bu daha çok artık Üsküdar'da gündelik hayat burada bankalardan bahsedilmiyor, sigorta şirketlerinden bahsedilmiyor. Oradaki gündelik hayata ilişkin küçük gündelik ticaretten şey yapılıyor. benim de burada en çok etkileyen şeylerden bir tanesi bizim bugün e, e, Türkçe'de hiç kullanmadığımız bir yaman yaman. Sıfatını kullanıyor yaman e, sıfatını bir çarşı için soruyor. yani çarşı o kadar e, çeşitli mal ve hizmet sunuyor ki buna yaman diyor yani üst e, hakkından gelinemiyor çok e, kuvvetli bir çarşı anlamında şey yapıyor yani biz burada aslında bir taraftan da Sermet Muhtar Alus'un nesini okurken birazcık da Türkçenin zaman içinde ne kadar e, değiştiğini bazı anlamların tamamen ortadan kalktığını görüyoruz. Evet. Ee, buradan belki Kadıköy'e geçebiliriz. Evet. Ee, şimdi buna benzer bir peyzaj Kadıköy'de de devam ediyor. Yani A bunu önce okuyarak mı? Tabii şey önce yapalım. aynı şekilde devam edelim. Peki. Kadıköy dediğimiz zaman o zaman İstanbul'un nüfusunun e, aşağı yukarı %10'undan daha az bir kısmı e, karşı tarafta yaşıyordu. %85 civarında. 80 civarında tarihi yarımada da yaşıyordu. 10-12'si şeyde yaşıyordu işte Galata tarafında. Yani bizim bugün Kadıköy dediğimiz yer o zaman İstanbul'da çok çok az nüfus barındıran emeklilerin ve artık tekaüt olmuş şeylerin... Paşaların filan çekildikleri bir sayfiye yeriydi. Demin konuşurken de gördüğümüz gibi böyle yaz-kış arasında bir akım vardı. Yani karşıya yazlığa gidiliyordu. Yazın orada oturuluyordu. Ama kışın kente geri geliyordu. O yüzden de bir şehirde yaz-kış... Anadolu yakasından şeye bir geçiş hareketi vardı bugünkü gibi her gün. Yani bugün gündüz... çok yoğun kent merkezleri olarak bildiğimiz bu yani, yani, mekanlar. O zamanlar gündelik ticaretin olduğu sadece küçük yani alt merkezler olmanın ötesine geçmiyorlardı. Evet. Belki Kadıköy'den bahsetmeye başlamışken burada bir şarkı arası verelim. E, müzik konusundaki desteğinden dolayı e, Didem Genç Türk'e önce bir teşekkürlerimizi yollayalım. E, Deniz Kızı, Eftelya Hanım'dan Kadıköylü şarkısını dinleyeceğiz. Benim mi her yerim mi? Tutaklarım her yerim mi? Tutaklarım hiç mi? güzel bir bebek, seni gören bir melek. Tanıyorlar ah, hadi köyü saçın bir düşmek kendin güzel bir bebek seni gören bir sever tanıyorlar ah, hadi köyü <Gülüyor> yapma kadar şaka seni basmam pasta yüreğime hadi ah, ah, kendi güzel bir da seni gören bir fener hadi ah, <Gülüyor> Ee, müziğimizi dinledikten sonra Deniz Kızı eftalya'dan bu Kadıköy'ün e, öyküsüne gidelim. Ben de bir eski Kadıköylü olarak tabii... Kendi semtim hakkında biraz nasıl diyelim, iltimas geçmek istiyorum. O zaman Kadıköylüler kendilerini İstanbul'dan ayrı gören insanlardır. Onlar İstanbul'a gitmek demezler. İstanbul'a iniyoruz derler. Yani İstanbul Kadıköylüler biraz onların dilinde kendilerini İstanbul'un üzerinde görürlerdi. İstanbul'a inerlerdi. Geri gelirken de Kadıköy'e çıkıyoruz demezler. Karşıya geçiyoruz derlerdi. Yani Kadıköy'ün kendine özgü böyle bir gündelik dili vardı. Tabii şimdi 1930'lardan 1900'lerin başındaki Kadıköy'ü düşünüldüğü zaman e, Sermet Muhtar Alus bize bugünkünden çok farklı bir Kadıköy anlatıyor. Bakalım neler demiş? Evet yani biraz Üsküdar'a benzeyen bir e, yerleşim örüntüsü bizim takip edebildiğimiz kadarıyla Kadıköy'de Hı. devam ediyor. E, Kadıköy'ün Elyem yani bugün duran helvacı dükkanı 56 yıllıkmış 56 <gülüyor> karşısındaki Moskoflı'nın fırını da gene fırındır pazar yolundayız yan yana iki dükkan tutan yorgancı Kamil Efendi gençliğinde 12'lerin peyrevlerinden yani ayaktaşlarından kabadayılığı ve hovardalığı ile şöhretli kılık kıyafeti de yerindeymiş. Fesinde dobril püskül, sırtında frenk gömleği ve mum gibi elbise, yeliğinde altın saat köstek, elinde siyah ipek şemsiye. İleride merkez eczanesi, derinununda yani merkez içinde e, müdavim yani devamlı tabibi, çok yakışıklı erkeklerden Doktor Fehmi Bey merhum, Az ötesinde Bozac'ın olduğu noktada Mısır Çarşısı tertibi Aktar Nazif. Şimdi kimlerden bahsettik? Şimdi tabii bak buradaki bu anlatı o kadar beni o kadar etkiliyor ki. Burada şimdi e, hem insanları hem yerleri beraber e, anlatıyor. Bir e, faaliyeti anlatırken o faaliyeti yapan insanı da anlatıyor. Ve o faaliyeti yapan insanın tarihini de anlatıyor. Bu şekilde biz yerle ilgili bir şey anlatırken aynı zamanda o yeri, ee, anlamlandıran ayırt edici kılan insanları da anlatıyor bu yüzden şimdi yorgancının vakti zamanında e, kafasına dobril e, püsküllü e, fes giyen ve hali vakti çok yakışıklı olan bir eski yorgancı olduğunu görüyoruz Moskov'un fırınını görüyoruz fakat burada dikkat ediyorsan daha Ondan haricinde bunların haricinde böyle bir şehir merkezinde alışık olmaya görmeye alışık olduğumuz böyle e, nasıl diyelim hizmet fonksiyonlarına filan hiç rastlamıyoruz. Evet, devam ediyorum. Şimdi yıkılmakta olan eski itfaiye karakolunun yanındaki sokakta Alaattin Bey'in Darül İlfan Mektebi. Kumaşçı ve manifaturacı asadur kendimi bildim bileli o civarlıdır. Öteden beri ahbaplık tanır, hak ve hukuk güder. Karakolun karşısındaki gümüşü konağın sahibi olan Aveyler, semtin eşrafından. Eski belediye dairesi de onlarındı. Veliaht Re Reşat Efendi'ye mensuplar diye bu konak tarassut yani gözetim altında bulundurulurdu. Hususi hamam daha sonra ağabey hamamı ismiyle umuma açılmıştır. Buradan sonra sıra dükkanların arsaları tamilen maşatlıktı. Kilise mezar taşlarını kaldırıp aktarlar yaptırdı. Altı yol Ak ağzında akarlar, akarlar Akar yaptırdı. yaptırdı. Özür dilerim. Altı yol ağzında bir vakitler postanelik eden şimdi de Fenerbahçe'nin sabık sol açığı dişçi Bay Bedri'nin muayenehanesi bulunan sarı bina zengin koltukçulardan Mehmet A'nın inşa gerdesi yapısı. İlk futbolcularımızdan merhum Hasan'ın pederidir. Evet, şimdi... şimdi burada kaç karakter geçti, kaç <gülüyor> ya, fonksiyon yani geçti. Yerler, burada şimdi anlatılan şey acaba insanlar mı yerler mi e, insan şaşırıyor değil mi? Şimdi mesela burada e, burada bir taraftan. Yani bir, bir paragrafta küçücük bir yerel tarih yapıyor. Yani bir kilise var. Kilisenin önünde bir boş arazi var. Orasını kilise kendine e, akar. Yani kira, get, kira gelir getirsin diye dükkanlar yaptırıyor. Orada bir postane var. Postanenin yanında bir dişçi var. E, dişçi, dişçinin bulunduğu, dişçiyi de anlıyoruz. Postaneyi de anlıyoruz. O postaneyi e, kimin yaptırdığını da görüyoruz. Dişçimizi de görüyoruz. Ama dişçi Dişçi olmakla kalmıyor. Herkesin bildiği Fenerbahçe'nin eski e, sol açığı şeklinde anlatılıyor. Yani burada e, kanımca bizim Türkiye'de ve bugün günümüzde çok fazla e, yap, yapmadığımız ve böyle bir e, unuttuğumuz bir e, yerel e, yazı, yerel yerelliği betimleme Dili var. Mekanlar üstü üzerinden diyelim. Ve burada, e, bu, buradaki dikkat edeceğimiz şey bu mekan, bu mekan anlatılırken çok canlı ve böyle insanı gülümseten bir renkler içinde anlatılıyor. Çünkü yerlerin özellikleri harabe olmaları, yanmış olmaları, e, işte çok karmaşık olmaları, eskiden böyle kalmaları bütün bunlara değiniliyor. Öbür taraftan da e, o mekanlarla. ...şey olmuş, iç içe geçmiş... ...değişmeyen... ...30-40 yıldır aynı yerde oturan... ...yani bir, bir insanlara da şey yapıyor... ...tasvir edilen, betimlenen peyzaj... ...aslında şehir merkezine benzemiyor... ...ama sürekliliği var... ...yani bu durağan bir İstanbul'un... ...durağan bir İstanbul'un... ...Anadolu yakasında... ...30-40 yıldır değişmeyen... ...bir e, şehir peyzajını şey yapıyor işaret edilen e, fonksiyonlara baktığımız zaman fırın, hamam, yorgancı, ondan sonra eczane, e, eczane, dişçi, e, bunları yan yana getirdiğimiz zaman manifaturacı, kumaşçı. kumaşçı yani manifaturacı, kumaşçı bunların hepsini yan yana getirdiğimiz zaman bugünkü şehir araştırmalı dilinde ancak bir alt merkez olmaya yetecek bir e, merkezi görüyoruz. Ve Öyle bunun ya. bittiği yerde de yani o, bunun bittiği yerde de Kurbalıdere var. Kurbalıder'in ötesinde de artık şehir yok. Yani o, o, böyle küçücük bir merkez görüyoruz. Topografik açıdan baktığımızda hocam yine de böyle biraz e, Beyoğlu tarafıyla benzerliklerden bahsedebilir evet, miyiz? Yani Buhariye Caddesi'nin tabii, tabii, e, orada bulunduğu konumu itibariyle. Tabii yani işte mesela orada demin e, konuşurken orayı atladık. E, Üsküdar'dan Salacak'tan bahsedilirken e, genellikle e, ...kamu binalarının, camilerin ve e, köşklerin e, tepede, tepelerde yer tuttuğunu görüyoruz. Tabii tepeler suyun e, gelmesi, havadar olması açısından şey yapılan, ferah ferah, ferah, ferah e, yerler. Aynı zamanda havalanıyorlar, yani güzel e, hava alıyorlar. Ve e, işte Çamlıca Tepesi'nden e, o getirilen sularda o hattı izleyerek, yani tepe hatlarını izleyerek... E, şeye dağılıyor. Yani alt kısımlara dağılıyor. O yüzden kamu binaları ve önemli e, toplanma yerleri e, sahilde değil de tepelerde oluyor. Aynı Sıkadıköy için de geçerli. geçerli belki. Ya, Altıyol ve Bahariye Caddesi'nde de şey. düşündüğümüzde. Altıyol'u da, Altıyol-Bahariye Altıyol Caddesi'ni de artık bir küçük Petit. Petit Grand Rue de Pera <gülüyor> yani küçük cadde-i yani küçük e, İstiklal caddesi gibi düşünebiliriz. Orası da işte Bahariye ile alt yol arasında e, her iki tarafında da meyille sağa sola e, giden e, şeyin e, kopyalay, e, benzerini yani e, İstiklal caddesinde gördüğümüz peyzajın bir benzerini e, kopyalamaya yarayan ama... Çok tabi kıyas edilemeyecek derece küçük bir çarşı sokağından bahsediyoruz. Evet, iktisadi faaliyetler ile ilgili serimizi bugün burada e, noktalıyoruz. Sırasıyla Galata, e, Pera, e, tarihi yarımada ya da İstanbul yakası diyelim. Beyazıt civarı. Evet, Kapalı Beyazıt Çar civarı e, ve e, Üsküdar e, ve Kadıköy ile e, e, bugün e, bu seriyi bitirdik. Evet, yani burada tabi bizim bir seçebildiklerimizin ötesinde Sermet Muhtar Alust'a neler neler var. İşte dinleyicilerimizin bu eseri bir yerlerden temin edip e, tekrar evet. okumalarını sağlık verelim. Evet önümüzdeki hafta altyapılarla ilgili serimize e, başlıyoruz. Yine benzer şekilde İstanbul'un e, farklı yakalarını dolaşıp e, altyapı... E, e, ...altyapının nasıl... ...öyelerinin nasıl... nasıl evet, yani ...geliştiğini... Olduğunda... ...Sermet Muhtar Alus'un <gülüyor> izlerini... ...takip ederek anlatacağız. E, bir sonraki hafta görüşmedik. İyi, İyi haftalar.